dinler evet. ifadesini kullanmak doğru mudur? Yani bu sorunu yani, sorma sebebi de hani Kur'an-ı Kerim'deki Allah katında din İslam'dır. Tabii ki dinler, dinler ifadesini de, kullanmanın doğru olup olmadığı meseleye hangi açıdan baktığınıza bağlı. Neyi anlatmak istediğinize bağlı. Bir vakadan bahsediyorsunuz. Yeryüzündeki durumdan bahsediyorsunuz. Bir sosyolojik bir tarih hadiseden vakadan bahsediyorsunuz. Hı -hı. Dinler demenin hiçbir sakıncası olmaz. Çünkü İslam bir dindir, diğerler de dindir. Ama hangisi hak dindir? Hangisi hak dindir? E, tabii ki elbette ki İslam'dır. Ama İslam da bir din. Öbürleri din ama batıl dinse, fark, bahsettiğimiz şeye bakarak dinler demenin bir sakıncası yoktur. Dinler tarihi diyoruz. Hmm. Ama Allah katında اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ İslam. Allah katında din dediğin İslam'dır. Din deyince Allah katında din dediğin zaman akla İslam gelir. Bu başka bir şey. Din deyince insanların algıladığı şey ayrı bir şey. Çinler Çin dinleri de dinlerdendir. Hristiyanlık da dindir. Efendim Yahudilik de dindir, Müslümanlık da dindir. Ve dinler tarihi olgusu olarak baktığımız zaman bu ifadeyi kullanmanın din açısından bir sakıncası yok. Ancak inançları yani onu Allah Allah katında dindir din İslam'dır deyince de zaten Hz. Adem'den beri gelen peygamberleri zamanı, çağı, muhtevasında ibadet noktasında değişiklikleriyle beraber bütün peygamberler zincirinin getirdiği dinlerde aklı gelir. Hı hı. Bu açıdan da dinler demekte de bir sakınca yok. Ama onların taşıdıkları her bir peygamberin, hak peygamberin zamanında getirdiği dinin, temelde ortak noktaları olan meseleleri kastederek dinler, din dediğimiz zaman o tek dindir hakikaten. Hı hı. Birden fazla din düşünemez. Çünkü zaten bahsettiğimiz ayet-i de ''İnne d-dina indallahi islam Allah katında din dediğin İslam'dır deyince Hz. Adem'den beri gelen tevhid inancına dayalı, dayalı Allah'ın birliği esasına dayalı, ahiret inancının esasına dayalı bu üç ayak hiç değişmez, değişmez ibadetlerde temel esaslar namaz, oruç, hac, zekat ibadetleri var. İbrahim Aleyhisselam'dan beri hac olmak üzere Dolayısıyla bu ana hatlarıyla şey dinlerin bütünü bir, bir zincir oluşturur. O tek dindir. Ama tarihi süreler içerisinde getiren peygamberlerin adıyla anılan belli süreçler var. o sanki o zincirin halkaları gibidir. Hı hı. Ama hepsi tek dindir. O dinin halkalarını meydana getiren tarih içerisinde Hristiyanlık halkası, efendim Musevilik halkası, İslam halkası, Haniflik halkası gibi böyle dizilir. Hepsini kuran hakiki şekilleriyle Tarihi zinciri oluşturmaları açısından İslam der. Son hak din olan İslam'ın hususi şekilde ismi de özel olarak İslam diye seçilmiştir. Bütün geçmiş semavi dinlerin özünü, hakiki şeklini ortaya koyması ve nihayet son şekliyle bütün bu geçmiş dinlerde temsil etmesi açısından İslam'a da özel olarak İslam, İslamiyet denmiştir.